gelmiş galiba. Bir bakalım. Selamun aleyküm Gelin bakalım arkadaşlarımızdan bir ses var mı? Arkadaşlarımızdan bir ses gelecek mi? Ses geliyor mu? Ses. Murat hocam orada. Aleyküm selam. Aslı hocam ses geliyor mu? Arkadaşlar evet tamam arkadaşlarımızın ses geliyor şeyini aldıktan sonra bir iki dakika önce başlamamızda da bir beis yok. En azından e, saat <gülüyor> efendim. 19'a kadar. Şurada bir dakikadan az bir zaman var. O dönemde inşallah arkadaşlarımızla bir giriş yapmış oluruz. Değerli arkadaşlarımız öncelikle diğer dersi belki aynı sınıf olmayabilir arkadaşlarımızla. Ortak derslerimiz olmayabilir. Şimdi Osmanlı Türkçesi dersi var ama onlar geçen bu yeni başlayanlar. Sizler geçen seneki öğrenciler. O bakımdan inşallah yeni eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. İnşallah diğer her zaman bütün derslerde söylediğimiz gibi bu öğrendiğimiz bildiği veya bize öğretilen dersler inşallah bizi hem maddi anlamda bir takım donanımlara ulaştırırken diğer taraftan da inşallah Allah'a yakınlaştırma yolunda Allah'ın rızası uygun olan bir kul olma yolunda bir vesile olur diye söyleye, söyleyerek başlıyoruz. Besmele inşallah başlıyoruz. Hayırlısıyla şu anda mesela gerçekten ilitamlar adına sevindirici bir durum olarak söylemek gerekirse Elitam öğrencilerimiz işte pek çok yerde pedagojik formasyonları başarıyla tamamlıyorlar veya katılabiliyorlar. Onların işte bu katılımları ve neticesinde işte işlerine muhtemelen müsait olanlar. Tabi biliyorum Elitam kadrosu içinde görevi olan arkadaşlarımız var, evli olan bay bayan kardeşlerimiz var. Ama en azından bu son tayinlerde gördüğümüz gibi bu özellikle din dersleri, okullarda Arapça, Efendim, e, Hz. Peykan hayatı gibi dersler bile oldukça e, hoca sirkülasyonu ya da bu bizim ilahiyatçı arkadaş, ilahiyatçı meslektaşlarımıza ihtiyaç oldukça fazla inşallah. Bu e, bu akımdan, bu fırtınadan, bu bereketten arkadaşlarımız da müstefit olurlar diyerek inşallah sözlerimize başlayalım. Her ne kadar zaman zaman ili ilgili bazı mahfillerde şeyler olabilir, herkesin farklı kendine ait benim de ve başkasında görüş olabilir ama Esas olan şudur değerli arkadaşlar, kanunsuz bir şey yapılmıyor. Bütün yapılan şeyler, kanunlar muhacisinde yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılan bir eğitim, öğretim içindeyiz inşallah. Arkadaş hocalarımızın veya bazı arkadaşlarımızın, ilerideki diğer öğrenci arkadaşların, onların da farklı düşünceleri olabilir ama bir vaka olan da şu, gerçekte şu ki, ilahi tam artık bir vakadır. Ülkenin, bir Türkiye'nin bir gerçeğidir ve bu şekilde gelişerek, değişerek, dönüşerek devam edeceğini tahmin ediyoruz. İnşallah daha iyi, daha güzel geçecek. Ben bunu hissediyorum. Mesela geçmiş senelerde gerek yayın durumları olsun, gerek ders notlarımız olsun. Bunlarla ilgili sizlerinde şikayetler oluyordu, bizlerinde eksiklerimiz oluyordu. Ama bunlar yavaş yavaş aşılıyor ve bunlar da inşallah zaman içinde daha iyi noktalar gelecek. Önemli olan şu anımız, şu an içinde söylediğimiz gibi bu, bu sene mezun olunca arkadaşlarımız Allah nasip ederse, İslam Tarihi 2 dersi de sonra gelecek dönemin sonunda arkadaşların büyük kısmı mezun olup ya kendikleri bu kendi bulundukları kurumlar içinde gerekli yükseltmelere başvurabilecekler. Gerekse işte pedagogik formasyon dersleri muhtemelen önümüzdeki itibariyle yaz tadilinde de yani bu yaz okulu denilen uygulamayla da galiba verilecek. inşallah bu şekilde hayırlı gelişme verecek Bunları da bu şekilde hatırlatmış olduk ve şimdi Saatimiz hem başladı ve bir dakika geçti. Şimdi bu derslerimize ne yapacağız? İslam tarihi iki dersi aslında İslam tarihi bir dersimizin devamı mahiyetinde. Geçen sene bazı sınıflarda belki siz de bilmiyorum arkadaşlarımız her yıl Tamda sınıflar değişiyor mu uygulama nedir bilmiyorum. Geçen sene Mahfuz Hocamızın Kıbrıs görevi sebebiyle bazı sınıflara sonradan 5-6 avuta kadar da ben devam ettim. Hatta 7-8 avuta ya da 7-7 avuta falan. Beraber arkadaşlarımızla ders yaptık. E, oralarda hatırlayacaksınız, e, öncelikle Hazreti Peygamber'in hayatı, 4 halife dönemi, Emevi ve Abbas anlatıldı. Yani İslam tarihi ilgili e, ben normaldeki lisans e, örgün derse de şunu hep söylüyorum. Yani biz belki e, sizlere ünite olarak ya da konu olarak ya da e, dönem olarak İslam tarihi 1 ve 2 dedik. Aslında İslam tarihinin diğer adı e, Müslüman olan Türklerin tarihi demek lazım. Yani İslam'dan ikinci bölümünde yani böyle bir yani abartma olmasın veya bir haşa bir övünme, ve övünme anlamda değil ama İslam tarihi ikinin önemli ögelerini, önemli meselelerini Müslüman olmuş, İslam'da müşeref olmuş Türkler ve onlara bağlı onlarla birlikte yaşayan diğer topluluklar oluşturur. İşte bunları da birazdan Önce Türklerin İslametini tanış e, nasıl o, e, yaklaştıkları veya bu yaklaşımın ortaya çıkışından bahsedeceğiz. Arkasından da inşallah diğer gelecek ünitelerde ilk Müslüman olan topluluk İdil e, Bulgarlarından bahsedeceğiz. İdil Bulgarları biliyorsunuz. Diğer milletlerden farklı olarak Almış Han ismindeki e, İdil Bulgar hükümdarı kendisi istekte bulunarak e, Ağa Serifesı Muktedir Billah'tan kendi ülkelerinde İslam'a anlatacak elemanlar istemişler, e, muallimler istemişler, hocalar istemişler. Ve böylelikle bunu nereden biliyoruz? İnşallah konumuzun ünitemize de söyleyeceğiz. Buralarda o dönemde seyahat yapmış. i̇bn Fadlan isminde bir zat var. Sonradan bu kitabını, seyahat namesini, kelimesi zaten biliyorsun. Seyahat namannemin anlamında. Bu seyahat namesini sonradan neşretmiş. Hatta sadece e, Türkçe'de değil, Arapça neşrede de kitap dünyanın değişik dillerine çevrilmiş değerli arkadaşlar. Şimdi böyle bir açıklama yaptıktan sonra e, ünite mizdeki konu başlığımıza göre devam edersek Arap dünyasında yani e, efendimizden önce veya efendimizin e, yaşadığı çağdan çok kısa süre önce Türklerin Arap cami Arap dünyasında veya Arapların yaşadığı bu iç bölgelerde Cezire'de Arap'ta bahsizleri doğrudan Arap coğrafyası bugünkü gibi imkanlar olmadığı için yani yolculuklar seferler, ziyaretler eğitim öğretim faaliyeti bugün gibi değil tabii o dönemde. Bugün mesela Arap dünyasının pek çok hatta Afrika'da bile dünyaya pek çok yani sadece okul olarak düşünmeyin ticaret uğraşan, değişik vesile bulunmuş pek çok insan buralarda yerleşmiştir ve yaşamaktadır. Bu da gösteriyor ki artık bugün, günümüzde bugün geçmiş dönem kıyaslanmayacak kadar derin farklılıklar arz ediyor. Tabii o dönemde e, bu kültürel temasın bir yolu da köleler. Evet. E, geçen sene notlarla ilgili değerli arkadaşlarımız e, şöyle oldu. Sümeyye hocam belki hayır dedi ama içerik olarak değişmedi ama e, içindeki bazı konular birleştirildi. Bazı konularla ilgili notların efendim, e, içindeki bu cümle kopukları, bazı işte baskıdan kaynaklanan veya işte bu Word'te hafızaya alınmış kelime cümle şeylerin bazı şeylerini, e, eksiklerini arkadaşlarımız e, zannedersem birkaç arkadaşımızla tekrar dışarıdan da okutturarak en azından bu tür kopukluklar giderildi. Yani ona dikkat ettik. Yani ona arkadaşlarımıza şikayet konusu olan şeyler giderildi. Belki önümüzdeki belki daha farklı şeyler de yapılacak ama şimdi bu sene için bu yaz döneminde böyle bir e, okuma yapıldı. Tekrar metindeki bazı aksaklıklar düzeltildi. Değerli arkadaşlar onları da hatırlatmış olalım. Ama tabi dediğimiz gibi içerik yapı olarak hatta bazı konuları birleştirdiğimiz hatırlıyorum. Yani öyle bir şeyimiz vardı. Aslında daha radikal bir şeyler yapacaktık ama bazı konuları ünitelerini değiştirecektik. Hatta Osmanlı ile ilgili bazı şeyleri kısmen oldukça kısaltacaktık ama sonradan işte yaz şeyle birlikte komisyon dağılınca biraz. Sistemdeki yüklenenler yeni olması lazım. Eğer yeni notlar yok ise değerli arkadaşlar eğer sisteme yüklenmemişse biz çünkü... Hidayet Bey'e bu notları ben şimdi daha yeni bu sayfayı açtım. Karşılaşım imkanım olmadı. Yani düzeltilmiş notlar diye düşünüyorum. Ama bilgisayarımda var. Eğer şey olursa arkadaşlarımıza o en son Hidayet Bey'e gönderdiğimiz, iltihama gönderdiğimiz notları da gönderebilirim. Bildiğim kadarıyla onlarla farklılık olmaması lazım diye düşünüyorum. Yani o şekilde hiç aklıma gelmedi. Yani o şekilde çünkü konumuz... E, ilk konumuz Türkler İslamiyet olduğunu bildiğim için konuda herhangi bir tereddine olmadı. Belki ilk ünite değil ama ileriki nitelerde öyle bir şey olabilir. Dediğiniz gibi onları karşılaştıracağım. Sizlere haber veririm eğer farklı bir şey olursa. Sizlere e, çünkü notları elden geçirildi yani içerikleri aynı kalmakla beraber e, elden geçirildiğini biliyorum. Onları arkadaşlarımıza söylemiştik. Evet. Şimdi e, değerli arkadaşlar e, bu cahiliye arabı olan bir insan. Mekke'de, Medine'de Tayyip'e yaşayan bir insanın bir Türk'ten nasıl haber olabilir? Şu şekilde olabilir. Şairler, şiirlerinde işte Türklerle ilgili bir takım e, ifadeler kullanabilirler. Bunlar işte e, yiğitlik, kahramanlık veya bir Türk kadını figürü gibi şeyler mutlaka şiirlerde geçiyor. Çünkü Arap şairleri e, gezginlerle, bir takım seyyahlarla çok oturup kalktıkları için onların yani bir anlamda e, bu batılı anlamda vek kültür dediğimiz dünya kültürüne daha aşinalar dan yani dünya dolup biteni daha çok takip edebiliyorlar. Ve şimdi Türkler coğrafi olarak siz o slaytlarda göreceksiniz. Yani Arap Yarımadası'na oldukça uzak. Yani arada zaten Sasani'ler var. Sasani'leri biliyorsunuz. Sasani ve Bizans 7. 8. yüzyılların o yüzyılların en azından bir 7. yüzyılın diyelim en azından Sasani'lerin yıkılıncaya kadar Dünyadaki iki önemli süper devletten birisi. Hani bugün dünyada hani süper devlet olarak Amerika, Rusya işte belki şu anda belki Avrupa Birliği'nde ikinci, üçüncü bir süper güç olarak bir tek birlik halde Böyle bir dünyanın e, önemli hayatiyet sürdürülen yerlerinde mezopotamya'dan başlayarak Hint sınırlarına kadar olan bölgelerde hakimiyet olan iki büyük güç. Zaman zaman bunların mücadeleleri var. Zaman zaman bunların kendi aralarında kavgaları var. Bazen Persler dediğimiz bu Sasaniler Bizanslara karşı üstünlük sağlıyorlar. Bazen de Bizanslılar Perslere karşı üstünlük sağlıyorlar. Tabi Sasani ordusu, Sasani devleti Müslüman olan, sonradan Müslüman olacak yani o zaman Müslüman olmayan Türkler tarafından kurulmuş olan değişik devletlerle komşular. Bu komşuluk sebebiyle Sasani ordusu içinde ele geçirilen esirlerden veya gönüllü olarak oluşturulan e, orduda yer alan Türkler mevcut. Tabii ki bu sebeple bir tanışma var ama böyle yaygın bir şekilde değil. Yani hani biz şöyle söyleyelim hani e, Afrika'nın her yerinden e, bütün ülkelerden Türkiye'miz insan yok. Tabi Aksaray'da turistik yerlerde böyle insanlar aslayabiliriz ama ilahiyat fakültesinde mesela bize öğrenciler geldi. Mesela bugün bir öğrencimiz varmış. Derste sordum. Etiyopya'dan yani eski adıyla Habeşistan'da İsmi de Bilal. Dedim sen Bilal Habeşi'sin yani. Öyle demek lazım. Güldü tabii. Yani bu tür şeyler yani bu son senelerde ise işte bu özellikle ilahiyatların yapısı değişince işte bu Mısır'da bir takım Suriye'de bir takım yerlerde olan hadiselerden sonra da oldukça e, sadece Türk asıllı öğrencilerimiz Türkiye'den gitmiş öğrencilerimiz değil. Onun dışında o milletlerden de isteyen öğrenciler fakültelerimize e, dağıtıldı. Oralarda okuyorlar. Yani bu Tanışıklık bugün için çok kolay ama o dönemde çok yaygın değil. Yani ilk defa bir insan bir Türk ismi duymuş olabilir veya bir Türkden haberdar olmuş olabilir. Yani bu sebeple arada tampon bölge gibi, hatta tampon değil koskoca bir imparatorluk var. Yani bir o günün de şartlarında her ne kadar bugün gibi gümrüktür, vizedir gibi takım şeyler yoksa bile zahiren ama bir milletin topraklarının başladığı sınırdan itibaren geçebilmek için belli belgelere, belli bilgilere, belli şeylere ihtiyaç var. Bunlar çok kolay şeyler değil. Evet, şimdi bunları da bu şekilde atalım. Demek ki teorik olarak veya elimizdeki verilere göre, yani Müslüman olan Araplar, İslam öncesi de ya da İslam, Arabistan bölgesindeki yaşayanlar, Müslüman Türklerden haberdarlar. Yani Müslüman Türkleri, yaşı Müslüman Türklerimizde inşallah, yani olumlu anlamda ama o gün için, yani Türk topluluklarından ya da Türk diye bilinen milletlerden, işte bunlar Hunlar, Halaçlar, Karluklar gibi milletlerden haberdarlar. Yine divayetlerimiz, tabi hadisçilerimiz bazıları bu tür hadislerle ilgili tehditleri vardır. Hadislerin efendim içinde, Efendimizin Türklerle ilgili söylediği bazı, ki var. bunlardan Ebu Davud'daki mesela Türk verse dokunmadıkça siz de onlara dokunmayınız. Bu tabii hani bir veba salgınından dolayı değil. Yani Türklerden size bir saldırı olmadıkça siz de onlara veya bir savaş ilan edilmedikçe onlara savaşmayınız. Yani burada belki de eğer hadisin şeyini çok da her ne kadar senediyle ilgili belki kusurlar olsa bile mana olarak doğrudur. Yani Emeviler döneminde kısmen eee olan mücadele vardır ama Abbasiler dönemindeki olumlu mücadele ya da olumlu davranış sebebiyle e, İslamiyet Türkler arasında kolayca yayılmış değerli arkadaşlar. Türklerin tabi değişik özellikleri hadislerde geçenler, onların işte çekik gözlü, kırmızı yüzlü, basık kurulu gibi takım şeyler söylenmiş Türklerle ilgili. Hatta e, geçmiş senelerde bir e, siyasi lider, belki de yanlış kalmadıysa Süleyman Demirel'in bir Kazakistan ziyaretinde onu karşılayan devlet başkanı öyle demişti. Biz sizi çekik gözlü, kırmızı yüzlü, basık burunlu bir şekilde gönderdik. Siz ise orada değişerek gözleriniz daha yuvarlak, efendim, yüzünüz biraz daha tepsi gibi yani biraz daha farklı, daha açık renk, tenli olarak geri döndünüz diyerek öyle bir müdde yapmıştı. Aslında bölgenin tabi coğrafi tesirlerde insanların fizyolojilerini etkiliyor. Yani soğuk ve sert iklimlerde biraz daha yüz fizyolojisi haliyle değişiyor. Bunu da görmek lazım. Evet, Efendimiz bu Buhar'da geçen bir hadiste bu şekilde Türkler ile savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Siz kıldan örülmüş çorapken bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Bu da oralarda işte, işte hayvanların tüylerinden elde edilen kıllarla yapılan efendim eğrilen tüyler, şeylerle yapılan, yünle yapılan çoraplık kastediliyor. Çünkü bu giyisi olarak, yapı olarak hadislerde bunlar geçmiş. Yine Efendimiz, Türklerin beni kantura olarak göstererek Müslümanlara savaşan ifade etmiş. Onlara dokunmayın. Allah'ın ümmetini verdiği ülk ve saltanatı ellerine ilk alacak olan kavim kantura oğulları veya kaynakta artık kantara ya da kantura olarak geçmiş Ebu Davut'ta. Türklerin Irak, El Ceziriye'ye geçirip Abbasilerden alacağı ilgili hadisler de var. Ama tabii bu özellikle milletler ilgili hadislerde gaybı haber ilgili hadislerde genellikle e, hadisçilerimiz, muhaddislerimiz biraz da ihtiyat kullanmışlar. Bunun dışında değerli arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hendek Savaşları arasında bir Türk çadırında oturduğunu yani bu Türk derken Türkler Efendimiz'e bir jest olsun diye çadır göndermiş değiller. Muhtemelen Herhangi bir vesileyle Arap topraklarına getirilen bu çadır veya Türklerin tarzında kurulan bir çadırı kastediyor. Ee, Efendimiz'in burada e, itikafa da girdiğini e, Müslüm'den bir rivayette geçiyor. Şimdi e, bu İslam öncesi dönemi ve İslam Hazreti Peygamber dönemini hızlıca geçtikten sonra dört halife döneminde ki e, Müslüman olan, e, Müslüman olacak olan derim inşallah, ağzımızdan sürekli çıkıyor. Bu Türklerle e, İslamiyet'in tanışması meselesini Şöyle açıklayacağız değerli arkadaşlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatını mütakip e, dört halife dediğimiz Raşid halifeler yani doğru halifeler dediğimiz Ebu Bekir Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum e, Hazretlerinin döneminde durum nedir ona bir bakalım. Bu dönemde e, Hazreti Ömer dönemi özellikle Sasani devletinin tarih sahnesinin silinmesini Geth gerçekleştiği bir dönemdir. Bu dönemde Irak cephesinde önce Hz. Ömer döneminde Halit bin Venit bu bölgelerde e, asansanlara bağlı e, bugünkü tabirle e, nedir kurulmuş bazı oradaki e, tampon devletler diyebileceğimiz asansaniler ve bazı topluluklar dağıtılmış ve e, buraların fethi gerçekleştirmiştir. Hz. Ömer döneminde de Müslümanlar baş başşehri olan Medayin, Hulvan gibi bütün şehirlere giderek e, bu 642 itibariyle e, nihayet savaşından sonra bütün bu bölgelerin fethi gerçekleşmiş. Hatta o bölge üzerinden Nişabur, Selahs gibi, Merv gibi bölgelerde fetih hızlı bir şekilde Hazreti Osman döneminde yaygınlaşmıştır. Üçüncü Yezdücert dediğimiz e, son İran şahı. Ceyhunne'nin kuzeyine geçerek Müslümanların takibinden kaçmış. Tekrar Müslümanlarla ilgili kuvvet toplayıp Müslümanlara saldırıldığını biliyoruz. Hatta Hazreti Ömer'in bu savaş sırasında Mavreni, Mervur Rus'ta Türk Hakan'ından yardım istemişse de Ahnen bin Kaşs. Ama tabi Sasanileri Türkler oraya yaşandıkları daha kendilerine yakın gördükleri için mutlaka yardım etmiş olabilirler. Ee, Hazreti Ömer'in bir e, sistemi var, politikası. Belki lisans derslerinde de üzerine duydular. Özellikle deniz ötesi e, fetihlerde Hazreti Ömer alabildiğine dikkatli olmuş. Bunun da sebebi şu, eğer siz o denizden veya ırmaktan geçtikten sonra zor duruma düşerseniz ben size buradan yardımcı olamam diyerek özellikle Hazreti Osman dönemine kadar deniz fetihleri gerçekleşmemiştir diyebiliriz. Ee, Hazreti Osman döneminde biliyorsun Kıbrıs'ın fethiyle başlayan deniz seferleri hızlı bir şekilde yayılmış. Çünkü e, deniz konusunda Hazreti Ömer'in bu çekincesinden dolayı e, kendisi e, deniz ötesi savaşları yürütmemiştir diyebiliriz. Hazreti Ömer'in şehadetinden sonra e, Abbasisi, Sasanilere komşu olan Horasan, Tuharistan bölgesinde ki bazı şehirler... E, Türkler tarafından geri alındıysa kısa zamanda buradaki Türkler tarafından ya da Türk Hakanları ve Kağanları tarafından fethedilen ya da ele geçirilen yerler, daha doğrusu o inansız olmalar bile, Müslümanlar tarafından tekrar e, fethedilmiştir. Ve Dağıstan'da, Cürcan'da, Sistan'da o bölgelerde haritadan onları kontrol edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Göktürk bölgeleri isteyebileceğimiz bütün bu bölgelerde kısa zamanda Müslümanlar hakimiyeti oluşturmuşlar. Hazreti Ömer döneminde İran işlerine kadar ilerleyen İslam ordusu Kafkasya cihetinde Gürcistan, Dağistan, Azerbaycan bölgelerindeki toprakları da kısa zamanda ele geçirmiş. Ve buralarda belli askeri noktalar oluşturulmuş. Yani burada askeri garnizon dediğimiz, batalyon dediğimiz ordu yahlar oluşturulmuş. Kafkasya bölgesi Müslüman olan İslam ordusunun Türklerle mücadele ettiği ikinci bir savaş cephesi. Burada e, Azerbaycan, İrminiye'de, Urmiye şeyinden sonra Müslümanlar Hazar Türkleri ile karşılaştılar. Hazreti Ömer'in Abdullah bin Rebi'a, Suraka bin Amr gibi onlara e, verdiği yetkiyle yürüttükleri ordular, e, İslam orduları Derbent'teki Şehre Bar Baraz ismindeki bir komutanla anlaşma yaptı. O da o Müslümanlara tabi olup belge vermeyi kabul etti. Yani burada fetihler ciddi anlamda e, gelişerek ortaya çıktı. Hazar Türkleri, biliyorsunuz Hazar Türklerinin birazdan belki tekrar konuda gelecek farklı dinlerle ilgili temaslar olmuş. Bunlar Hazar Türkleri hala bugün bir Karayim Yahudileri diye bilinen bir topluluk aslen örken e, Türk olmakla beraber Yahudilik dinle mensupturlar. Bunlara Karayim Yahudi. Bunlardan bir kısmı göç yoluyla bugün Polonya'da bazı ülkelerde yaşamakta. Bizde de e, Yahudi asıl e, Karayim Yahudilerinin bildiğim kadarıyla benim Tanıdığım, bildiğim bir Yahudi yok ama Hazar bölgesinde bunlardan hala o Yahudilik inancını yaşayan Türkler mevcut. Şimdi Emeviler dönemine gelelim değerli arkadaşlar. Emeviler döneminde ise iç karışıklıklar var ve bu Basra valisinin bu bölgelerde işte fethedilmemiş Sistan, Sicistan gibi pek çok. Mesela bu isimleri siz çok hatırlayacaksınız hocam arkadaşlarımız, onu özellikle belirteyim. İşte buradaki feth edilmiş Müslümanlar tarafından feth edilen topraklar işte Taberistan'daki Taberi imam e, meşhur hem mezhep sahibi hem hadis hem tarih kitabı yazarı Cafer bin Cerir el-Taberi aynı şekilde Buhari gibi pek çok e, İslam alimlerinin yetiştiği bir bölgedir. Yani Maverenir bölgesi erken dönemde bile pek çok Müslüman alimin yetiştiği yerde işte Semerkanti gibi bu tür isimlerden anlıyoruz ki buraların çok erken dönemlerde İslamlaştığını görebiliyoruz. Ziyad bin efendim veya ondan önce Müelleb bin Ebu Sufra'nın bu bölgede Türkleri mağlup ederek İslam hakimiyetini Emeviler döneminde sağladığını görüyoruz. Horasan bölgesinde bugün Horasan'da yanılan bölgeler o dönem ee, Müslüman olmayan Türklerin hakimiyetinde buraların e, o dönemde Emeviler tarafından fetih gerçekleştirilmiş. E, yine burada Çinlilerden yardım alan Kisra, e, İran Kisra'sı 3. Yezlicerd'in ya da Yezlicerd'in oğlu Firuz'un da e, yenilerek Çin'e kaçmak zorunda kaldığını biliyoruz. Horasan valisi Revi bin Ziyad el-Hari'si isyanı bastırdıktan sonra Kuş'tan üzerine bir sefer düzenleyerek Buradaki yerleşik hayatı sürdüren Eftalit Türklerini malum ederek, ederek Ceyhun Nehri'ne kadar. Bu Maverehun Vadisi'nde yani Maverehun Nehir kelime anlamı şu arkadaşlar. Nehrin arkasındaki yer ya da nehrin arasında kalan yer anlamında. Buradaki Ceyhun ve Seyhun nehirlerinin arasında kalan yerlere biz Maverehun Nehir bölgesi diyoruz. Bu bölgelerin ehemmiyeti şuradan geliyor değerli arkadaşlar. Ee, konu dışına çıkmış olmayacağım ama Açıklama yapmamız gerekiyor. Şöyle ki değerli arkadaşlar, e, Orta Çağ veya bu dönemlere ait, e, ilk bu tarihlerde e, hayat iki şey üzerinde, ekonomik hayat iki şey üzerinde şekilleniyor. Bunlardan birisi tarım, sirahat. Diğeri de, değerli arkadaşlar, hayvancılık. Tarım yapılabilmesi için ne gerekiyor? En büyük şey gereksinim, bugün de olduğu gibi, e, yarın da olacağı gibi, su. Su nerede var? Nehir kıyılarında. Eğer ne ekeceksek, buğday, harpa, yulav, çavdar, efendim, pirinç ne ekelecekse mutlaka suya ihtiyaç söz konusu. Ve bu suyun oluşumu ile birlikte tarım, tarımın oluşumu ile birlikte bir anlamda ayrılır. Çünkü e, binlerce koyunun, binlerce sürünün e, onların sadece otlaklarda e, yaz boyu ot tatılması yeterli değil. Bu otların her ne kadar bir kısmı biçilerek e, saklanabilir olsa da kış aylarında ona gerekecek olan sap, saman için mutlaka buğday, arpa gibi takım şeylere ihtiyaçlar asıl olacaktır. Bunu da bu şekilde e, antiparalel söylemi sebebi şu: yani fethedilen yerler eğer nehri birisi elde ettiği zaman diğerin o bölgede yaşama şansı yok. Yani o dönemin şeyi nehri kontrol altına alan bir anlamda şehri de kontrol altına alırlar. Hatta Osmanlı döneminde gare fetihlerinde şehre giren su kaynağı Müslüman gaziler tarafından kesilerek şehir susuzluğa mahkum edilir. Belli bir süre susuzluğa dayanan şehir her ne kadar sarnışlar şunlar bunlar da olsa bunlar da belli bir depoda olan su olduğu için bunların da tükenmesiyle birlikte kendiliğinden teslim olmuşlardır. Çünkü e, ileride inşallah gezi yapıp Balkanlara giden kardeşlerimiz ve Orta e, Orta Avrupa'ya giden kardeşlerimiz görecek ki oralardaki o çekin zor kalelerin fethi öyle tankla, şey topla, tüfekli olacak şey değildir. Onu da söyleyelim. Şimdi e, Emevi dönemine geliyoruz. Emevi döneminde bu dönemde Türklerin de önemli bir hükümdar olan Mizek Tarhan, Tarhan da Sultan diyebileceğimiz bu şahıs Han veya Kağan ile ilgili mücadeleler var. Ziyad bin Ziyad bin Ebi'yi biliyorsunuz e, Muavir bir Süfyan'ın e, babası Ebu Süfyan'a e, annesinin e, annesinden e, annesinin Ebu Süfyan'la olan gayri meşhur ilişkisinden doğduğu için kendisine Ziyad bin Ebi'yi de isimlendirilmiş e, önemli meşhur emevi komutanlarından derslerde onunla bahsetmiştik. E, onun oğlu Beydullah bin Ziyad da bu bölgede e, emevi fetihlerini tamamlamak için çalışmış ve Emeviler e, bu bölgede yani Emevi komutanları oldukça etkin olmuşlar ve Türklere ait önemli şeylerin büyük kısmı Emeviler döneminde fethedilmiştir veya vergiye bağlanmıştır. Sen bin Ziyad Hurasan valine geliştirinceye kadar bu seferler azaltılmış ama işte vergiye bağlanan hanlıklardan pek çok gelirler elde edilmiş. Kuteybe bin Müslüm'ün 25 kişilik orduyla yeni bir sefere çıktığını hatta Çin sınırına kadar dayandığını kaynaklar söylüyor. Kuteybe'nin yani bu bölgeleri e, fethetmesi ve kendisinin e, bu fetihlerinden sonra Irak'taki meşhur e, Emevilerin önemli valilerinden birisi de Haccaç bin Yusuf değerli arkadaşlar. Haccaç bin Yusuf'un ölümüyle birlikte e, kutebe hemen e, o bu seferini Çin'e yürüttüğü seferi geriye döndürerek tekrar devam etmiş. Fakat yeni dönemde Halife bir, birinci velikte Kuteybe'yi tekrar Horasan vali görevinde bıraktığı için o da bu e, fetihlerini devam etmiş. Ama demin bahsettiğimiz gibi o bölgede e, Kuteybe'nin de kısa bir süre sonra e, Halife bin Süleyman bin Abdülmerik'e isyan eden Kuteybe'nin de öldürülmesiyle birlikte Maurey'in bölgesinde değer arkadaşlar İslam fetihleri yani emeviler üzerine yürütülen fetihler kalmamıştır. Horasan valine gelinen Müslüm bil Said el-Kilabi bu da Fergana'yı ele geçirmek üzere bazı faaliyetlerde bulunmuş. Taşkent üzerinde Türk işhanı evet, Suluhan da Sulu Bey ya da Sulu Hakan diyelim artık. Sulu bir isim muhtemelen. Yani bizim Türkçedeki evet, saçma sapan Sulu anlamında değil galiba. Türk askerleri de kendine bu Yevmil Atış yani nedir? Susuzluk günü denilen savaşta Müslüman Araplar ağır kayıplar verdiler ve Koçen bölgesini çekildiler. E, bu tabii Mayaörenler bölgesinde 724 yıllarında alınan ağır bir malibir. Bu bir anlamda Müslümanların o bölgedeki e, ha, ne diyelim hakimiyetlerini etkiledi ve bu ordular e, kısa zamanda e, Türk Şahı tarafından e, üretilen e, bu kursul bölgesindeki ordu Semerkant üzerine hareket etti. Buradaki savaşta savaşlarda Müslümanları mağlup ettiler fakat Semerkant'ı kuşatmadan geri dönüldüğü kaynaklarımıza geçiyor. Müslüman Araplara karşı Türk şakanı destekleyen ahali de Said bin Amr el-Haraşi zamanında bir takım zulümler. Yani Emevi döneminde tabi bunu da her zaman söylüyoruz diğer arkadaşlar. Bir tarih kendisinden sonra gelen bir dönemde yazıldığı için burada bir takım eklemeler çıkarmaları her zaman öngörmek lazım. Mesela Osmanlı tarihi, Cumhuriyet'ten sonraki dönemlerde ele alınan kitaplarda e, bugünkü gibi yani biraz daha böyle tarafsız, objektif yayınlar değil. Daha çok yani tabiri caizse Tukakata kabilinden eleştiri dolu ve eksiklik gösteren, her türlü yapılanı yanlış bulan bir tutum içinde değerlendirilmiştir. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Emevilerin talihsizliği hem kendi yaptıkları zulümler hem de ayrıca kendilerinden sonra tarihlerini Abbasiler yazmasıdır. Abbasiler döneminde yazılan tarihlerde de Emeviler hakkında en ağır ifadeler kullanılmış. Evet. Yine Emeviler döneminde önemli fetih faaliyetlerinden birisi İstanbul'un fetih ile ilgili girişimler var. Bu girişimlerde de diğer arkadaşlar zor durumda kalan Bizans hükümdarı vergi vermek durumunda kalmıştır. Emeviler döneminde Ömer bin Abdülaziz halife olduğu zaman bazı davranışlarını veya uygulamalarını beğenmediği idarecileri görevlerinden almış, onları farklı yerlere vermiş. Bunlardan birisi de Horasan'da sorumlu olan Mühelleb bin, Horasan'a Cezid bin Mühelleb, yine aynı şekilde onun yerine Cerrah bin Abdullah el Hakimi tayin edilmiş. Ve bu Burada sadece ganimet amaçlı fetihler durdurularak İslamiyet'in yayılması konusunda bir takım faaliyetlere girişilmiş. Ve İslam'ı kabul edenlerden e, alınan, yani Emevilerdenin taksız canlanan cizye ve harac vergilerinin kaldırılması sağlanmış. Ve bu uygulamadan sonra, Ömer bin açtığı bu yoldan sonra ciddi bir şekilde Müslüman olan bir e, Türk kitlesi veya Türkler, Türk toplulukları olmuştur. Bir de şunu hep söylüyorum örgün eğitimde de, değerli arkadaşlar, e, Türkler asker millet olmak hesabıyla, yani üst, düz, üst kumu tanınan olan itaatlerinden dolayı İslamiyetli kabulleri de daha çok gruplar halinde, topluluk halinde olmuş ama bütün Türklerin ya da bütün Türk topluluklarının İslamiyet'e girmesi 7. 8. yüzyıldan başlayarak yaklaşık olarak 13. yüzyılın ortalarına kadar devam etmiş. Ama Türk olmayan ama Müslüman olan sonradan Kafkas bölgesindeki diğer topluluklarda işte Çerkezler, Abazalar, Gürcüler bu bölgelerde 14. yüzyıldan itibaren Osmanlı ve o döneminde 16. yüzyıla kadar bu bölgelerin İslamlaşması devam etmiştir diye söyleyelim. Şimdi şimdi değerli arkadaşlar ile ilgili bu uygulamalardan Ömer bin Abdülaziz döneminde konumuzda uzun uzun bahsettik. Burada e, e, e, Hazreti e, diyelim. Ömer bin Abdülaziz'in olumlu politikalarından e, yanlış bir şekilde istifade etmek isteyen Semerkant hükümdarı Kurek e, bu arada bir şekilde Müslümanlara karşı Çinlilerle ortak bir harekete girişmek istemişse de başarılı olamamıştır. Ömer bin Abdülaziz'in bir rivayete göre zehirlenmesine, bir rivayete göre vefatından sonra Horasan'a vali olan Abdullah sertlik bir yalnız politikleri izleyerek buralarda esir ettiği Türk Hakanı oğlunu onların bir kısmı bazı rivayetlerde öldürdüğü, astırdığı söylenir. Bu sebeple uyguladığı sert uygulamalardan dolayı ee, buradaki Hazreti Ömer bin Abdülaziz döneminde başlayan İslamlaşma faaliyetinin bir yavaşlama kaydettiğini görüyoruz. Bunu da bu şekilde tespit olarak belirtelim. Yine e, burada vali olan e, Esed bin Abdullah ardından bölgeye gelen Nasır bin Seyyar burada, e, ki yaşayan Türklerle e, 736 bu, e, Abbasiler döneminde olumlu ilişkiler kurdular ve onlardan bu bölgelerdeki e, ee, bazı hakanlıklar, kur, sultanlıklar e, ortadan kaldırılarak e, kursul esir alınır mesela bunlardan birisi Bahat Tarhan ismindeki İrzat anlarak e, diğer şaş hakimini destek olması gibi şeyler de bunlar arasında sayılabilir. Zaten bunların büyük kısmı notlarımızda var ama burada bizim üzerinde durmamız gereken şey şu. Sasani devletinin ortadan kalkışıyla birlikte Türklerle komşu olan Araplar ilişkileri bir anlamda dalgalı ve karışık olarak cereyan etmiş. Bu zaman zaman savaşa dönüştüğü zamanlarda çoğunlukla Araplar Türklere karşı üstünlük sağlamışlar ve onların savaştan, savaş ve savaşla birlikte mağlup etmişlerdir diyebiliriz. Yine Emeviler döneminde özellikle 747 yılında yani Emevilerin efendim 736 yanlış Abbasî'deki Emevi döneminde bunlar yanlış olmasın arkadaşlarımıza onu belirtelim. 750'ye kadar biliyorsunuz 661'de başlayan Emevi hükümdarlığı ya da Emevi hilafeti 750 yılına kadar devam etti. 750 yılında başlayan Abbasi devlette de kaynaklara göre 1256 yılına kadar ee, en son e, Bağdat'a Hülaguhan'ın girişiyle birlikte son Abbas halifesi kaçarak Mısır'a sığınmış ve burada Memluklar dediğimiz Mısır'da kurulmuş olan o devlet içinde halifeler devam ede gelmişler. En son halife e, mütevekkil da kendi rızasıyla hilafeti e, Yavuz Sultan Selim'e bırakmasıyla hilafet 1517'den 1924 yılına kadar Müslüman Türkler'de kalmıştır diyebiliriz. Efendim şimdi Abbasiler dönemindeki Türk-Arap ilişkilerine şöyle genel bir çerçevede bakacak olduğumuz zaman 751 yılında Eba Müslüm kumutasındaki Eba Müslim kumandanı Ziyad bin Salih ile Çin'in kuça valisinin denetiminde olan ordular arasında başlayan Talas savaşı 5 gün devam etmiş. İki ateş arasında kalan Çin birlikleri ağır kayıplar vermiş. Bu savaşta Türk asıllı savaşçılar... Ee, ezeli düşmanları olarak kabul ettikleri Çinlilere karşı Araplarla birlikte omuz omuza savaşmışlar ve e, Çin tehlikesini bir anlamda bertaraf etmişler. Bu Hz Ömer döneminde başlayan yani bu dönemden itibaren başlayan e, Türklerle ilgili temas e, Abbasiler döneminde bir anlamda zirveye ulaşmış. Abbasiler bu bölgedeki e, Türklerden ordular oluşturmayı düşünerek onları kendi topraklarında ki kurdukları Samara gibi şehirlerde yerleştirmişler. Bu Türklerden bir kısmı Abbasiler döneminde, Abbas Halifesi El-Mansur El döneminde Mısır'daki komutanlara e, gönderilmiş ve burada Mısır'daki komutanlar yani bir kısmı kendileri İhşidiler olduğu gibi veya e, İhşidiler, Tolon, Tolonoğulları olmak üzere burada e, iki farklı soy değişik dönemlerde e, müstakil idareler oluşturmuştur. Herkes idariye, görmüşte bağlı gözükse de kendi işlerinde bağımsız olarak hareket etmiştir. Yine e, Hindistan'dan Havrişilki Eğit'in halifenin uzuna çıktığında Saray Türk muhafızlar tarafından korunuyor. Yani e, özellikle memnun annesinin Türk olduğu kaynaklarda geçmektedir. O sebeple e, Müslüman olan e, Arapların e, Türklerden savaşçı gücünden istifade ettiğini biliyoruz. Pek çok görevli ee, mesela ilk etapta Memnun zamanında 3000'e yakın Türk asker e, bu bölgelerde görev yapmış. Sonra bu sayı hızla artarak bir anlamda oldukça e, yüksek sayılarda e, e, Apas ordusunda yer alan Müslüman olmuş Türkleri de görmekteyiz. Şimdi diğer arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, Memnun'un vefatından sonra yerine geçen Billah. Da onun seçiminde mesela bu memnun annesinin Türk oluşuyla orada yaşamış olan Samara'daki yetişen hem askerler hem de diğer üst düzey idarecilerden Türk asıllar Halife Muhtasim'in göreve gelmesiyle oldukça önemli rol oynamışlardır. Muhtasim'in Halifeli döneminde Türkler önemli mevkilere katılmış ve bir anda 18.000 ile 70.000 arasında anıtılan rakamlarda e, İslam ordusu veya Apasi ordusu içinde yer alan Türkleri görüyoruz. Yine e, bütün ordunun toplamının 18 bin, 70 bin rakamları var. 20 25000 bin olduğu rakamları var. Ama belki ailelerle birlikte 70 bir nüfus düşünülebilir. Samara şehri 835'ten itibaren Müslüman olan Türklere bir şehir veya onların bir merkezi olma özelliği kazanmıştır. Ve e, rimayetlerde eğer doğruysa özgün eğitimde de birkaç defa bahsettim değerli arkadaşlar. İmam-ı bu Hanife bu e, e, göçe bir kültürle yetişmiş olan bu Türkleri Bağdat'taki yerleşik olan Arap ailelerinin kızlarıyla evlenmelerine prensipte karşı çıkmıştır. Biliyorsunuz e, küfu dediğimiz denklik meselesi e, e, nikahın oluşumu sırasında aranan şartlardan demeyin yani özelliklerden birisidir ama bunun yerine gelmemesi de nikahı geçersiz kılmaz. Yani küfu nedir? Yani diyelim ki ilk e, ilkokul mezunu bir arkadaşımız ticaretle uğraşan, gelir durumu belli ama bir taraftan üniversite doktorası yapmış bir hanımefendiyle evlenmesine dinen bir sakınca yoktur. Ama yani bunları e, kadı denk görmediği için yani bunu resen ayıramaz. Böyle bir yetkisi de yok ama e, bir anlamda e, bu tür şeyler tavsiye istenirse tavsiye mahiyetinde şeyler söylendiği kaynaklarımıza geçiyor. Evet Halifeler döneminden bakarsak, Abbas halifelerden Vasıp döneminde Kardeşim İsevekir, Abbasi Devletine yine Türklerin desteğiyle, orada Samara ve Abbasi topraklarına yaşayan Türklerin desteğiyle geldiği bilinmektedir. Fakat e, bu dönemde devletin en güçlü adamları olan İnak et-Türki bir hileyle katledilir ve Türklerin e, etkinlikleri azaltılmaya çalışılır. Daha sonra bu e, aslında bunlar da tabii ki bu şeye kızan Türk asıllı komutanlar da aralarla birlik olarak halifeyi yok ederler, katlederler. Aslında artık şunu göstermektedir. Abbaslı topraklarında yaşayan Türkler artık bir güçtür ve bu güç orada pek çok şeye karar verebilmekte. Mütevekkilden sonra değerli arkadaşlar ilafet makamına yine Türklerin desteğini olan Billah. Bununla ilgili sınıfta da anlattığım bir espri şey var. <gülüyor> Biliyorsunuz hani Nasreddin Hoca fıkraları, Timur'la geçen fıkraların büyük bir çoğunun çoğunluğunun o yüzyılda yaşamış Ahmedi isiminde bir zatı ait olduğu Söylenir. Her ne kadar Nasreddin ya da Ahmedi olması önemli değil. Ee, Timur'da talihe merakından dolayı zaman zaman Nasreddin Hoca'ya bazı şeyler sorar ve bir günde kendisine şöyle sorar. Der ki, Abbas Halifelerin isimlerine bakıyorum. Muktedir billah, işte muvaffak billah bütün böyle bu tür isimler var. Bunlar eğer ben de bu Abbasiler döneminde yaşasaydım benim ismim ne olur deyince Nasrettin Hoca da sizin isminiz de Timur Billah olurdu diyerek öyle bir espri yaptığı söylenir tabii ki eğer doğruysa espri. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi Abbas harifelerinde böyle bu şekilde Nasır Lidinillah, Billah gibi muvaffak billah gibi isimler var. değer arkadaşlar... Ee, yine dediğimiz gibi bu hilafet seçiminde, halife seçimlerinde Türkler oldukça e, Abbaslı toprakları içinde etkiler. Yani bu e, etkileri hem nüfus olarak da hızlı bir şekilde Müslümanların bu bölgede, bu coğrafyada arttığını gösteriyor. Şimdi biraz daha e, detaylandıracak olursak değerli arkadaşlar e, şöyle son bölümü şöyle bir Abbaslı dönemini kısaca toparlamaya çalışayım. Ben bir bütünlük, hatta baştan itibaren şöyle bir Konuları değerli arkadaşlar biraz e, toparlayalım. Çünkü arada muhtemelen e, çünkü katılımcı sayımız bir anda 5-6-7 iken e, şu anda 23 katılımcı gözüküyor. Mutlaka sonradan da dinleyen arkadaşlar olacak ama biz bu ünitede değerli arkadaşlar şunu yapmak istedik. Bu ünite İslamiyet ve Türklerin tanışması ve İslamiyet ve Türklerin karşılaşmasının tarihçesidir. Yani Türklerin İslamiyetle ile şeref oldukları tarihten önce de kim e, olduklarını Araplarla olan ilişkilerine ağırlık verdik değerli arkadaşlar onu belirtelim arkadaşlarımıza şunu yine söyleyelim e, notlarımız bu noktalar olması muhtemel, muhtemeldir yine bakma bakacağım kontrol edeceğim e, en azından dil olarak bir takım eksiklikler noksanlıklar bakımından giderildi düzeltildi o haberiniz olsun diyorum e, tabii ki İslam tarihini eğer bir bölümlemek lüzum ederse İslam tarihini iki bölümde al almak mümkün. Birincisi e, Türklerin İslam olmasından önceki e, İslam tarihi. İkincisi de Türklerin İslamla şereflenmesinden sonraki kastedilen. Tabii burada şunu e, belirtmekte fayda görüyorum diğer arkadaşlar. Yani bazı kardeşlerimiz diyecek ki Türkler, Türkler bu Türkler, Türkler ya, bu Türkler böyle nedir gibi böyle bir ırkı bir dayatma değil. Yani ise, örgün eğitimde de söylediğimiz gibi nasyon ayrımı aslında Fransız devriminden sonradır. Aslında İslam bu Fransız devrimi öncesi din üzerinden toplumlar şekillendirilmiş. Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Putperest gibi o bakımdan söylüyoruz. Bir de şunu belirtmek gerekir. Tabii ki bu fedakarlıkları gerçekleştiren Türk topluluklarının içinde oldukça Fars'tır. İran asıllı, Kürt asıllı, Tacik asıllı veya diğer milletlerden de hatırı sayılır derecede e, kimseler yer almaktadır. Bunu da arkadaşlarımıza belirtelim ki yanlış anlaşımlara neden olacak bir şey meydana gelmesin, husule gelmesin değerli arkadaşlar. Bunu da arkadaşlarımıza belirtmiş olduk. Söylediğimiz gibi e, İslamiyet öncesinde Türkler hakkında bilgiler bölüp bölçüp ve çok eksik bilgiler var. Çünkü zaten coğrafi olarak yakınlık olmaması ve uzaklık sebebiyle bir hayal gibi. Bugün mesela bizim size bir Eskimo'yu anlatmamız gibi bir Eskimo e, vatandaşı, kutuplarda yaşayan bir Eskimo canı sıkıldığı zaman dünyanın değişkenine gidemez. Mutlaka Eskimo'larla ağırlıklı olarak kendi topraklarında yaşarlar. Onlar hakkında bizim bilgimiz ne kadarsa şimdi televizyon veya radyo, gazete, bir e, yayın kitap soruyla e, oldukça önemli bilgiler de elde etmek olası ama fakat Sınırlı. Arapların ilk dönemde Müslümanlar ilgili az. Hulefayi Raşid'in döneminde özellikle değerli arkadaşlar Hazreti Ömer'in Sasani devletini ortadan kaldırması ile birlikte Müslüman Araplar ilk defa olarak sınırlarında Türk Hakanları ve Kağanlar karşılaşmaya başladılar. Ve bu mücadeleler zaman zaman devam, değişik düzeylerde devam etti. Ve çoğunlukla Müslüman Araplar buradaki yaşayan Türklere özellikle 4 halife dönemi Emeviler döneminde büyük galebeler büyük başarılar sağladılar bunu da belirtmek gerekiyor. Şimdi İran'ın fethi gerçekleşti onu zaten arkadaşlarımız okumuşlardı. İran'ın fethinden sonraki dönemde Müslüman olan Türkler, Müslüman olan bu millet daha doğrusu Müslüman Araplarla mücadele edenler 4 Halife dönemine kadar Müslüman olma oranı oldukça az. 4 Halife döneminden sonra bir ara Hz Ömer bin Abdülaziz döneminde Müslüman olan topluluklar ve İslamiyet'e giren değişik gruplardan haberimiz var. Ama kitleler halinde büyük oranda Müslümanlaşma durumu Karahanlar döneminde biliyorsunuz. Karahan hükümdarı Satık Burak'ın kendisine misafir gelen Samanoğullarından bir prens ve beraberindeki ulemanın telkinlerle birlikte İslamiyet'i kabul etmiş ve kendisi İslamiyet'i kabul ettiği gibi kavmine de İslamiyet'i teklif etmiş. Onlar da İslamiyet'i onun aracılığıyla kabul ederek Müslüman olmuşlardır diye bunu da açıklamış olalım. Şimdi değerli arkadaşlar İslam orduları tabi değişik yerleri fethederken bir ara Hazreti Osman döneminde Azerbaycan bölgesinde fethi gerçekleştirilmiş. Burada e, Hz Ömer dönemindeki e, mavere Nehir bölgesinin de ele geçirilmesi birlikte e, oldukça yeni bir e, Müslüman devlet, İslam devleti usule getirilmiştir diye söyleyebiliriz. Emevler döneminde İslamlaşma faaliyetlerine baktığımız zaman Türkler arasında oldukça e, değişik e, boyutlarda Ceren'de. özellikle Ömer bin Abdülaziz dönemi hariç tutulursa Emevilerle karşı yapılan mevali uygulaması, onlara bir zımni uygulaması, zimni gibi kabul edilmesi e, Abbasiler ile e, Türklerin arasını bir anlamda aşmıştır. Fakat bunun yanında Abbasiler e, bir e, ne diyelim, bir paradoksal bir durum olarak e, Müslüman olmamış Türklerden ordu oluşturmuşlar Ve bu ordular içinde, bir, e, Arap dünyasının belli bir yerinde merkezler oluşturmuşlar. Bugünkü anlamda lejyon dediğimiz, paralı asker dediğimiz uygulamayı Araplar çok daha erken dönemde başlatmışlardır diyebiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar Abbasi döneminde gelen bu ordu mensupları ve askerlerden bir kısmı sonradan başarı göstererek komutanlığa kadar getirilmiş ve kendilerine daha sonra Mısır valiliği tahsil ederek buralara giden Tolonoğlu Ahmet Bey ve Tolonoğlu Ahmet burada kendi bağımsızlığını ilan etmiş ve merkezi hükümete baş kaldırmıştır. fakat bu devletlerin gerek efendim Işıkidilerin gerek Tolunoğullarının Mısır'da olan etkileri ve yönetimdeki güçleri kısa zamanda sona ermiş. Çünkü bahsettiğimiz gibi özellikle bu Altay bölgesinden gelen Müslüman olan Türklerin handikaplarından birisi de o kendilerinin e, bağlı oldukları milletin veya kendilerinin benimsedikleri o milletin tarihindeki özelliklere tam sahip olmamaları da denebilir değerli arkadaşlar. Şimdi bu buralarda şimdi e, şunu biraz daha dikkate çekeceğim. Bu ünitede bence e, önemli etkenlerden ve önemli soru potansiyel olacak şeylerden birisi de Kutebe bin Müslümin buradaki faaliyetleri düşünebilir. Aslında e, Haçhaç bin Yusuf'la beraber çalışan Kutebe, Kute, Kutebe bin e, Müslim e, e, ki Türk boylarıyla, hanedanlarıyla değişik mücadele yapmış. Bu mücadelenin bitiminden sonra e, bu zatı muhterem aynı şekilde e, e, Haçhaç'ın ölümünden sonra e, meş, e, tekrar e, Halife bin Abd, Süleyman bin Abdülmelik'e isyan etmesi sebebiyle kendisi yakalanarak öldürülmüş ve Kutebi Müslümin böylelikle Müslüman Türklerin yaşadığı ya da Müslüman olmamış Türklerin yaşadığı o bölgelerdeki bir takım faaliyetlerinin bir takım etkinliklerini de önüne geçirmiştir diyebiliriz. Bunu da bu şekilde arkadaşlarımıza bildirmiş olalım. Türk-Arap münasebetlerinde Hazar bölgesindeki mücadele önemli. Buralarda farklı dönemlerde Müslümanlarla diğer millet arasında oldukça yoğun mücadele olmuş. Bu mücadelelerin bir kısmı tabi Emeviler döneminde olanlar var. Emevilerden sonra Abbasiler döneminde de farklı şekilde mücadele gerçekleşmiş. Ee, özellikle Emevilerin o sertlik politikaları değerli arkadaşlar Müslümanlaşmada, İslamlaşmada Türk topluluklarının bir anlamda Geri durmasına, yavaş kalmasına da neden olmuştur diyebiliriz. Yani e, tebliğ gerçekten önemli bir mesele. Ona da birkaç cümle değinelim. Yani tebliğ herkesin rahatlıkla yapabileceği, üçcesine geleceği bir şey değil. Yani burada ortalıkta e, soy tarikli dolaşan, tebliğ yaptığını zanneden bir sürü zevat mevcut. Ama esas tebliğ biliyorsunuz. İstanbul Kuluklu tarih kitaplarında da e, diye de veya e, İbni Abidin'de geçer kimlerin kimlere tebliğ yapacağını bu bakımdan bu tebliğ usulüne oldukça dikkat etmek gerekir. O silsile ona dikkat edilmezse yapılan tebliğin herhangi bir faydası olmaz. Ki Emeviler döneminde yapılan bu tebliğlerin e, Türklerin İslam'a girişinde faydası olmadığı gibi diyebiliriz diğer arkadaşlar. Tabii bu dönemde o arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi Emevi ayrı bir sorun. Apasi aynı şekilde ama Apasi'lerin döneminden itibaren bir anlamda Türklerin talihi döner. Ve bu dönemde yine yapmış oldukları bu Talas Harbi'ndeki önemli bir yardım ve destek Araplarla ilgili. O da onları hem kendilerinin İslamiyet'e bağlamış hem de Araplarla birlikte yaşamaya alışmışlar. Ve bu yaşamanın getirdiği kültürel işbirliğiyle kısa zamanda İslamiyet'in yayılması noktasının olumlu girişinde neden vermiştir. Şimdi diğer arkadaşlar inşallah bu bölümü e, bitmiş olarak kabul edelim. Bitti zaten. Diğer arkadaşlarımız inşallah önümüzdeki hafta İslam tarihi 2 ya da e, Bulgar İslam devleti ilgili e, başlık e, dersten inşallah başlamış olacağız. Ve o dersten itibaren hazırlıklarımızı ona göre yapacağız. arkadaşlar. Şimdilik e, çalışma sorularını kontrol edelim. Önümüzdeki hafta diğer soruları sorunları biriktirelim. Onları inşallah alanası bir derse bende notların ee, bu sistemdeki notlara farklılık var mı? Onları da e, size haber veririm. Bu vesileyle değerli arkadaşlarımız hayırlı geceler diliyorum. Allah yeni başlamış bu dönemimiz hakkımızı hayırlı kılsın. Ve sene sonu inşallah elde edeceğimiz diplomamızla hayırlı hizmetler vesile yapmamıza vesile kılsın diyorum. Bu duygularla sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmatullahi berekatuhu.